Eğer 11 Eylül 2001 gerçekten bir dönüm noktası olarak değerlendirilecekse bu 3. Dünya Savaşı'nın başlangıcı olarak değil soğuk savaştan sonra başlayan savaşın postmodern savaş diyelim stratejik bir aşaması olarak değerlendirilmelidir. Bunda komplo ne kadar rol oynadı? Küresel sistemin bir provokasyonu muydu? Objektif gelişmeler karşısında sorulan bütün bu soruların cevabı ayrıntı kalır. Birçok düşünür, çevre ve siyasi güçler ABD'nin çıkışını anlamsız uluslararası hukuka ve etiğe aykırı buldu. Tepkiler gösterildi. Bütün engellemelere rağmen sistemin buyurgan gücü hamlesini stratejik düzeyde ortaya koydu. Şimdiye kadar yaptığımız tarihsel toplumsal çözümlememiz ABD'nin kaosla bir imparatorluk gibi hareket etmesini gerçekçi bulmaktadır. Bunu ahlaki ve hukuki bulmamak gerçekçi olmasını engellemez. Bu dönemde başta Avrupa Birliği'nin cumhuriyetçi demokratik ulus devletleri olmak üzere birçok ulus devlet derin endişeler duyuyor. Bu endişelerinde haklı olabilirler ama gerçekçi değillerdir. Sistemlerin küreselliği ve imparatorluklaşması ta Sargonlu Akat Devleti'nden beri sürmektedir. Yüzlerce halka eklenerek en son İngiltere ve Sovyetler tarafından adeta savaşmadan sunulan dünya imparatorluklarını ABD'nin tekleştirerek sürdürmesi yadırganabilir mi? Kapitalizmin üçüncü büyük küresel hamlesinin kriz derinliği tartışılabilir. Kaotik özellikler sıralanabilir. Bütün bunlar sürecin imparatorluk tarzı bir yönetimi gereksindiğini doğrular. Uygarlıklaşmanın olduğu her yerde devletlerin boşlukları tanımadığı, siyasetin boşluktan hoşlanmadığı ısrarla vurgulanır. O halde arkasına en son bilim ve teknik devrimini de almış, bu alanda öncülüğünü kabul ettirmiş, devasa bir askeri ve ekonomik gücü oluşturmuş, ABD'nin sistem gereği bir yayılmayı sürdürmesi kaçınılmazdır. Siyasetin ve devletin doğası böyledir. Bunu söylemek haklı olduğunu söylemek değildir. Yine ulus devlet çağının geçtiğini söylemek, Küresel emperyalizmi onaylamak değildir. Daha çok küresel ekonomi, askeri ve siyasi gerçekliğin bu modeli verimli görmediği bir ayak bağı olarak değerlendirildiğidir. Ulus devlet, milliyetçi söylemin aksine tam bağımsızlığın gerçekleştiği devlet değildir. Kaldı ki hiçbir olgular dünyasında tam bağımsızlık diye bir kavram yoktur. Bağlılık içinde olmak evrensel bir kategoridir. ...karşılıklı bağımlılık içinde olmayan hiçbir nesne ve özne yoktur. Ulus devlet bağımsızlığını fetişleştirmek bir küçük burjuva ütopyasıdır. Ne devletlerin ne ulusların bağımsızlığı gerçekleşmiş bir olgudur. Her birisinin diğerine değişik özellikler altında bağımlılığı vardır. ABD'nin dayattığı imparatorluk eğilimi en esnek bağımlılık türüdür. Katı sömürgecilik, etnik temizlik, dinsel bağnazlık gibi demode yöntemleri esas almamaktadır yeni sömürgecilikten bile daha postmodern bağımlılık biçimlerini denemektedir kaldı ki çok sayıda ulus devlet yönetim yapıları gereği ABD'ye bağımlılığı bir ödül gibi kavramaktadır ulus devlet ortadan kaldırılmıyor ama serserice hareketlerine de eskisi kadar müsaade edilmiyor yani küreselleşme döneminde ulus devletlerin yeniden mevzilenmesi kaçınılmazdır Avrupa Birliği'nden Çin'e kadar bu süreç devam etmektedir. Yeni bir savaş için değil, sürdürülen savaşın sonuçlandırılması veya sistem için karlı mecralara dökülmesi için yapılmaktadır. Gerektiğinde ekonomik, gerektiğinde askeri yollarla sistemin kaos yönetimini ya mevcut durumu koruyarak, gerilemesini durdurarak ya da daha verimli, yeniden yapılandırmalara giderek yürütmektir. Kendi alternatif planlarını kaostan çıkmış güçlü çözümlerle realize etmeye çalışmaktadır. Bu çerçevede Orta Doğu gerçekliğine yaklaştığımızda olası gelişmeleri nasıl öngörebiliriz? ABD'nin olgusal dünya bakışını, arkasındaki bilimsel devrime, dinsel, felsefi gerçekliğin kendi yorum tarzına dayandırdığını iyi bilmek gerekir. Binlerce düşünce kuruluşunu, think tank, devreye sokarak, sürekli verileri kontrol ederek, dogmatizme fazla düşmeden, sık sık düzeltmelere giderek kendi model, proje ve planlarını geliştirmektedir. Yine tarihi gelişmeyi göz ardı etmeden kendi modellerinin tarihsel dayanıklarını bularak anlam vermeye çalışmaktadır. Tüm bunlar bol seçenekli esnek bir proje plan anlayışına imkan sunmaktadır. Güncelleşen deyimle Büyük Orta Doğu Projesi emperyalizmin yakın dönem analizlerini yapan güncel sorunları çözmeye çalışan bir içerikle 1990 sonrasını esas almaktadır. Fransa ve İngiltere'nin 1. Dünya Savaşı sonrası inşa ettikleri düzeni yetersiz ve hatalı bulmaktadır. 2. Dünya Savaşı sonrası kendi uygulamalarını da istikrar ve güvenlik adına despotizmi güçlendirdiği için öz eleştirisel bir tavırla hatalı bulmaktadır. Bölge halkının aşırı fakirleşmesini sistem için zararlı ve tehlikeli bulmaktadır. Dolayısıyla ekonomik gelişme, bireysel özgürlükler, demokratikleşme ve güvenlik iç içe geliştirilmek istenmektedir. Bu modelle hem kronikleşmiş Arap-Filistin, Kürt-Arap-Türk-İran sorunlarını hem de despotizmin boğduğu toplumsal dokuyu çözmek, böylelikle yeni patlamaları önlemek istemektedir. Bir nevi bölgeye uyarlanmış yeni bir Avrupa ve Japonya marşal planı söz konusudur. Eğer bölge... Sistem için çok önemli ise ki öyledir ve kaos benzeri bir süreçten geçiyorsa bu amaçlara dayalı bir proje fikri gerçekçi ve gereklidir. Hatta bunda geç kalınmıştır. Sistem tarafından atılan tüm adımlar giderek bir plan eksenine dönüşmektedir. Proje plan çalışmaları yoğunlaşmaktadır. Fakat projenin önündeki en büyük zorluk Orta Doğu'nun yıkılmış bir Japonya ve Avrupa'dan çok farklı konumudur. Orta Doğu'da aydınlanma ve sanayi devrimi yaşanmamıştır. Demokratikleşme gündeme sokulmamıştır. Faşizmin ötesinde milliyetçilik, dincilikle yüklü, mezhepçi ve etnik dokulu despotik siyasi sistemler yıkılmadan Avrupa veya Japonya tarzı yenilenme mümkün değildir. Yürürlükteki rejimlerin kendileri sürekli kriz üretmektedir. Çok kurnaz olan yerel devlet blokları, en çok kendi varlıklarını her ne pahasına olursa olsun korumak konusunda uzmandırlar. Sisteme muhalifim diye ortaya çıkanlar da aynı despotizmin yedek lastiğidir. Devlet savunuculuğu temel hedeftir. Tanrı devlet anlayışının kalıntıları sanıldığından da güçlüdür. Mevcut devletin içi boştur. Herhangi bir tarihsel işlevi yoktur. Bir nevi cemaatlerin en güçlüsüdür. Bireyler onu, o bireyleri üretmektedir. En devrimci geçinen muhalefet, devleti nasıl kendisinin iyi yöneteceğinden öteye bir amaç bütmez. Diğer yandan bölge, tarihsel olarak federatif bir karakter gösterir. Onlarca ulus devleti kaldıramaz. Mevcut devletlerin sayısı bile çözümsüzlük üretir. Mezhep, etnik yapı, tarikatlar ve diğer cemaat türü gruplar, devleti kendilerine bağlayarak karşılıklı beslenme sürecine girerler. Çıkmaz bu yapıdadır. Batılı devletlerin hep desteklediği de bu yapılardır. Eğer proje öngörülen sonuçları almak istiyorsa... ...öncelikle bu rejimlerin gözden çıkarılması gerekir. ABD kelimenin tam anlamıyla bir çıkmazla karşı karşıyadır. 11 Eylül sonrası öyle bir adım attı ki... ...1. ve 2. Dünya Savaşı'na girmesinden daha ağır sonuçlar doğurabilir. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra doğan sonuçlar fazla derinlikli ve sistemin kaderini etkileyecek boyutlarda değildi. ABD'nin önemini ortaya koymuştu. Savaşta yenilseydi bile kendi kıtasına çekilip rahatlıkla varlığını sürdürebilecekti. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra karşısına çıkan Sovyet sistemini kuşatabildi. Bazı mevzi ve savaşları kaybetse de gücünü korudu ve geliştirdi. Her iki durumda da daha modern devlet yapılarıyla uğraşıyordu. Aynı Hristiyan kültürünü paylaşıyorlardı. Uygarlık çatışmasını derinleştirebilecek etkenler sınırlıydı. Kaos etkenleri uç verse de sistemi tehdit edecek boyutlarda değildi. Orta Doğu'da bu sonuçları çağrıştıracak etkenler bulamayız. 1250'lerden beri tutuculaşan bir despotik sistemle ya savaşmayı göze alacak ya da geri çekilecek. Afganistan ve Irak benzeri savaşlar yetmez. İktidar blokları bölgede kırılmadan atılacak her adım, daha ağır başarısızlık demektir. Bir despotik devlete dayanıp diğerini çözme taktikleri verimli olmaktan uzaktır. Orta Doğu kültürü bu durumlarda despotizmi üretmekte yeteneklidir. Tümünü yıkmayı hedeflese halk yıllarının kontrol sorunu çıkar. Aslında Irak çıkmazı olup bitenler kadar olup bitecekleri izah edebilecek derslerle doludur. Uzun süre rejim desteklendi. Sonuç daha da ağırlaşan sorunlar oldu. Yıktı ama aynı sıra benzer yapıları besleyecek kültürel ortam ve iktidar blokları var. Kültürel ortamın batı bireyciliğiyle aşılması zor bir olasılıktır. İktidar bloklarını parçalamak ise gerçek devrimci hamle anlamına gelecektir. Çıkmaz'ın diyalektiği böyledir. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler ve NATO'nun devreye girmesi zorunluluk arz etmektedir. Fakat bu giriş Afganistan veya Somali'deki gibi yüzeysel olmaz kalıcı ve kapsamlı olması koşullar gereğidir. Orta Doğu'yu çözümlemek, daha yeni yeni önemini ortaya koymaktadır. Sovyet sisteminden kat ve kat zorluklar içeren çözülme sorunlarıyla karşılaşılacaktır. 800 yıldır sürekli tutuculaşan zihniyet ve iktidar kalıplarını kırmanın getireceği sonuçlar dünyanın hiçbir bölgesine benzemez. Serbest kalacak birey, kabile ve cemaat sosyalitesi, adeta serseri mayın gibi ortalıkta sürüklenip duracaktır. Hangi zihniyet ve ekonomik devrimle bu küçük despotik bloklar parçalanıp yerine yeni zihniyet ve ekonomik yapılar inşa edecektir? Köklü bir rönesans, reformasyon ve aydınlanma geleneğine dayalı Avrupa bireyi ile Orta Doğu'nun tanımlanan bireyi arasında köklü farklar neyle ve nasıl aşılacaktır? Doğu Avrupa kültürü Avrupa'nın genel kültür yapısından çok uzak olmadığı halde Real sosyalizm gibi oldukça modernleştiren bir sistemden, liberal sisteme geçişi, çeyrek asırlık değişimlerden sonra daha yeni yeni başarmaktadır. Sistem içi bir çözüm söz konusudur. Orta Doğu'daki çözülmenin sistem içinde çözüme kavuşması çok tartışılacak bir idadır. Açık ki sorunlarla yüklü bir gelecek bekliyor. ABD önderliğindeki koalisyonun başarısızlığı ise daha stratejik sorunlar doğuracaktır. ABD için küresel çapta bir darbe olacak, imparatorluğunun gerileme süreci hızlanacaktır. Orta Doğu'da kaybeden ABD, tüm Asya, Avrupa ve Afrika'da da kaybetme sürecine girecektir. Güney Amerika, Meksika ve Kanada'yı bile eskisi gibi tutamayacak, ikinci bir Rusya konumuna düşecektir. Mevcut güç dengesinde ABD'nin bu konuma düşmeyi kabul etmesi iktidar gerçeğine aykırıdır. Dolayısıyla stratejik bir duruş kaçınılmazdır. Ne kadar masraflı olsa ve dünya çapında itirazlarla da karşılansa kalmak ve bazı çözümleyici sonuçlar almak zorundadır. Batı kapitalist sistemin çözmek zorunda kalacağı uzun, orta ve kısa vadeli sorunları tahmini bir sıralamaya tabi tutarsak. Kısa vadede Afganistan ve Irak vardır. Demokratik federasyon iddia edilmektedir. ...bölgenin yeni model ülkeleri olarak düşünülmektedir. Hazırlanan anayasal taslaklar... ...kağıt üstünde demokratik federal sistem önermektedir. İdealli ve yenilik içeren bir yaklaşım olduğu açıktır. Uygulamanın nasıl seyir izleyeceği merakla beklenmektedir. Çok sayıda etnik, dini grup barındıran kültürlerin... ...demokratik federalizmle tanışması büyük bir uygarlık dönüşümüdür. Bir nevi Orta Doğu'nun... ...Fransız ve Rus devrimleri etkisini yaratacaktır. Eski despotik rejimlerin restorasyonu çok düşük bir ihtimaldir. Kaos İmparatorluğu koşullarında demokratik federalizm... ...büyük güçlüklerle yürüyebilecek bir yapılanmadır. Buna öncülük edecek güçler nerede bulunabilir? En az geçmiş rejimler kadar despotik nitelik taşıyan iktidar taliflesi güçler... ...etnik ve mezhebi karakteri olumlu bir senteze taşırabilecek zihinsel ve siyasal formasyondan uzak bulunmaktadır. Henüz liberal, özgür birey çok sınırlı bir gelişme içindedir. Demokratik ve sosyalist idealistler yok denecek kadar azdır. Geçmiştekiler ise kendilerini bile taşıyamayacak sığlıktadırlar. Daha çok Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Birliği ve koalisyon güçlerine güvenilmektedir. Dışarıya sürekli bağlı bir yapılanmanın demokratik federalizmi hayli tartışmalı olacaktır. Orta vadede diğer en önemli sorunlar Arap-İsrail ve Kürt-Arap, Kürt-İran ve Kürt-Türkiye ilişkileridir. Tarihsel bir temelde gelişecek bu sorunları çözmede şüphesiz Birleşmiş Milletler, NATO, Koalisyon ve Avrupa Birliği'nin özgün çabaları hızlandırıcı bir etkide bulunacaktır. Fakat ikisi de çetin sorunlardır. Uygarlığın derinliğinde yattıkları kadar, Modernizmle ilişkileri de hayli çelişkili ve gerginliklerle doludur. Arap İsrail sorununun çözümü büyük oranda bölgede barış ve demokratikleşmenin güçlenmesine bağlıdır. Sanıldığının aksine önce Filistin İsrail sorunu çözülsün demek 1.50 yıl daha erteleme tehlikesini taşır. Sorunun temelinde demokratikleşmeyen Arap toplumu ve devletleri gelmektedir. Her ikisindeki demokratikleşme Filistin-İsrail barışının koşullarını hazırlayacaktır. Aksi halde Filistin-İsrail çatışması, Arap toplumu ve devletlerindeki tutucu zihniyet ve yapılanmaları daha da güçlendirecektir. Günümüze kadar güçlendirdiği gibi. Kürt sorunu ise daha karmaşık ve çok yönlüdür. Arap, İran ve Türkiye devlet ve toplum yapılanmalarıyla derin sorunları vardır. En basit medeni haklarından bile yararlanamamaktadır. Siyasal ve ekonomik hakları gündeme bile getirilmemektedir. Kültürel bir soykırım yaşamaktadır. ABD'nin son dayatmaları belki de bazı kıpırdanmaları geliştirebilir. Çok sınırlı bazı açılımları doğurabilir. Özellikle Irak-Kürdistan federesi tahrike açıktır. Birleşmiş Milletler NATO ve koalisyonun etkisi altında daha da alevlenmeler beklenebilir. Mevcut Kürt statüsü isyana zorlamakla eştir eğer sürdürülebilir, anlamlı bir demokratik çözüm tarzıyla yaklaşım gösterilmezse, İsrail-Filistin çatışmasını geride bırakacak kanlı bir coğrafya beklemektedir. 40-50 milyonluk bir Kürt kitlesiyle en sarp coğrafyada girişilecek çatışmalar, bölgedeki sorunları daha da ağırlaştıracaktır. Bölgeyi her tür gelişmelere açık hale sokacaktır. Uzun vadeli çözüm, İran, Pakistan, Türkiye Cumhuriyetler, ve Arap devletleriyle toplumlarında insan hakları ve demokratikleşmeyle ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmesiyle mümkündür. Devlet ve toplum yapılarındaki tutuculuk, güçlü çıkar blokları oldukça direneceklerdir. Ancak, halka ulaşılabilir, çözümleyici alternatifler sunulursa ve hakim sistem baskısını eksik etmezse, sistem içi bir dönüşümü sınırlı olarak gerçekleştirebilir. Her üç vade içinde, Yüklü miktarda askeri ve ekonomik güç gereklidir. Orta Doğu projesinin yürütülebilmesi, askeri ve ekonomik operasyonları sürekli gerekli kılacaktır. Bununla birlikte sözü çok edilen kadın özgürlüğü ve liberal bireyler yetiştirilmesi vazgeçilmez öneme sahiptir. Kadın uyanmadan ve asgari özgürleşmeyi yaşamadan diğer tüm çabalar sonuçsuz kalacaktır. Bireysel özgürleşme, Kadın-erkek ayrımı yapmadan genelde sağlanmadan, başta kadın olmak üzere toplumsal tüm kesimlerin özgürleşmesi sağlanamaz. Sonuç olarak Orta Doğu kaosundan çıkışta 3 senaryo çizilebilir. Birincisi, eski statükoyu korumaya çalışanlar, 1. ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yapılandırılan bölge ülkeleri, siyasi ve ekonomik olarak ulus devlet modelinde ısrar etmek isteyecekler. Sovyet-ABD dengesi bozulduğundan ve ABD'nin imparatorluk tarzında bölgeye yönelmesinden ötürü ulus devlet modeli eski haliyle zor yürür. Ekonomik, siyasi ve kültürel dönüşümü kaçınılmazdır. Eskiden kalma devletçi, milliyetçi ve dinci siyaset ve ekonomik yapılanmalar küreselleşmenin yeni hamlesi karşısında her bakımdan engeldir. Milli kapitalizm çağı çoktan geciktiğinden ve 20. yüzyılın Denge politikasının olanakları da hayli sınırlandığından sistemle yeniden eklemlenmeleri beklenir. Yapmak istedikleri biraz fiyatlarını artırarak eklemlenmedir. Bunu da kendilerine milliyetçi, muhafazakar ve sosyal kulplar takarak kitlesel tabanlarına hoş gelebilecek biçimde medyatik reklam yöntemleriyle sağlamak isteyecekler. Güncel olarak yoğunca yaşanan bu sığ ve kısır gelişme bile diyemeyeceğimiz çabalar politika olarak yansıtılsa da tam bir demagojik yanıltma yöntemidir. Geleneksel devletçi, cumhuriyetçi veya krallık olmaları pek önemli değil, dinci ve mezhepçi bu çıkar gruplarının kurtarmak istedikleri ekonomik ve siyasal ranttır. Sistemi bilgi çağı kriterlerine göre yeniden yapılandırma iddiasındaki önde gelen kapitalist odakların, ABD, Avrupa Birliği ve Japonya, hatta Çin, bu ranççı ekonomik ve siyasi yapılarla yürümesi beklenemez. Bunların klasik komprador kapitalizmin aşıldığını anlamaları gerekir. Özellikle Türkiye, Mısır, Pakistan ve İran'ın ayakta tutmak istedikleri statükonun sistemin yoğunlaşan bölgeye yüklenimleri karşısında dayanması gittikçe zorlaşacaktır. Ne kendi aralarında, ne dışta yeni ittifaklarla kendilerini sürdürme olanakları eskisi gibi vardır. Nazlanarak da olsa, ABD önderliğinde ve büyük proje kapsamında Sistemle yeniden eklemlenmekten Başka seçenekleri pek rasyonel görünmemektedir İkinci senaryo ABD'nin ağırlığı altında yenilen yapılanmadır İngiltere ve Fransa'nın Birinci Dünya Savaşı sonrasında Yaptıklarına benzer bir uygulama tasarlanmaktadır Ulus devletle yeni sömürgecilik arası Bir statü olarak düşünülebilir ABD'nin bölgedeki ısrarı sürdükçe ve genişletilmiş kendisine daha çok bağlanmış yeni NATO'ya hedef olarak bölge statükosunu gösterdikçe Buna Birleşmiş Milletleri dahil ettikçe en çok realize edilmek istenecek senaryo bu ikincisi olacaktır Örneklendirmek istersek 2. Dünya Savaşı sonrası Marshall projesi çerçevesinde Avrupa ve Japonya'nın yeniden yapılandırılmasıdır Buna kendi komşuları Meksika ve Kanada'yı da ekleyebiliriz fakat Orta Doğu'daki yapılanmanın geçmiş örneklerden oldukça farklı geliştirilmek durumunda olduğu da açıktır. Artık başta Mısır olmak üzere Arap diye nitelenen devletler, İran, Afganistan, Pakistan ve Türkiye dahil Türkiye devletler eski tarz sürdürlemeyeceğine göre yeniden yapılanma derslerini iyi okumak zorundadırlar. Ekonomide liberalleşme toplumsal alanda özellikle kadında, özgürleşme ve siyasette sistem çerçevesinde Burjuva demokrasisi, demokratikleşme, bu yeniden yapılanmanın esas mantığıdır. ABD, arkasına Avrupa ve Japonya'yı alarak, yine Birleşmiş Milletler ile meşruiyet sağlayarak, gerektiğinde NATO sopasını göstererek, bu ülkelerin kısa, orta ve uzun vadeli dönüşümlerinde ısrar edecektir. Engel çıkaranları eldeki tüm bu askeri, siyasi, ekonomik, IMF, Dünya Bankası ve diplomatik seçenekleri kullanarak hizaya getirecektir. Bu senaryoda siyasi sınırlar pek fazla değişmemekle birlikte, Afganistan, Irak, hatta Gürcistan ve Balkanlar'da görüldüğü gibi katı merkeziyeçi, bürokratik yapıdan, esnek, yerel yönetimleri güçlendirmiş, federasyona kadar gidebilen daha demokratik bir siyasi yapılanma tercih edilecektir. Ekonomik olarak devletçi ekonomi çözdürülerek, özelleştirme ve dış şirketlerle karma, çok uluslu şirketlere dayalı bir ekonomik yapıya önem verilecektir. Kadın özgürlüğü ve bireyselleşmeye dayalı kültür ve sanat çalışmalarına yatırım yapılırken, medya gücü de bu yeniden yapılanmanın hizmetinde olacak biçimde yeniden yapılandırılacaktır. Irak ve Afganistan bu senaryonun prototipi olabilir. Fakat bu senaryonun en zayıf tarafı, tek taraflı sistem iradesiyle yürütülmesinin çok zor olmasıdır. Bir yandan eski statükocu ulus devletler diğer yandan toplumsal muhalefetin artan talepleri karşısında tabizlere zorlanacaktır. Sistemin tek taraflı iradesiyle eklemlenmeyi sağlayamaması daha karma yapılanmalara açık olmasını getirecektir. Üçüncü senaryo bu gereksinime yanıt verme temelinde gelişecektir. Başat Hegemon gücü kendisi olmak koşuluyla her iki tarafa uzlaşmayı dayatacaktır. Eskiden boyun eğdirme dediğimiz şey günümüz koşullarında uzlaşmaya dönüştürülecektir. Yine eskisi gibi başına buyruk ulus devlet ve israfçı verimsiz ekonomilere fırsat tanınmayacağı gibi halkları tarafından geniş kapsamlı ve uzun süreli ulusal kurtuluş ve ayaklanmalara da fırsat tanınmayacaktır. ...ya hızlı uzlaşma... ...ya da ezilme seçeneklerini dayatacaktır. Bu senaryonun somut ifadesi... ...bir nevi Doğu Avrupa ülkeleri... ...ve eski Batı Avrupa ülkelerinin... ...günümüzde yaşadıkları statünün... ...bir benzeri olabilir. Yani bir Meksika ve Kanada gibi olunmayacak. Fakat Türkiye, Mısır ve Pakistan gibi de kalınmayacaktır. Aşılma daha çok geliştirilmiş... ...burjuva demokrasisine doğru olacaktır. Halk güçlerinin etkinlik kazanması... ...ve statükocu ulus devlet güçlerinin giderek etkisizleşmesi beklenebilir. Halk temelli demokrasi ile burjuva devlet temelli demokrasi arasında ilginç bir deneyim yaşanabilir. Kaostan çıkışta güçlerin denge durumu bu tür seçenekleri de göz ardı etmemeyi gerektirir. Dikkat edilmesi gereken temel husus sistemin tüm yeniden yapılanmaları karşısında kör bir direniş kadar ilkesiz bir uzlaşma içine girilmemesidir birçok deneyimde yaşandığı gibi toptan kazanayım derken toptan kaybedilmemesidir. Muhtemelen önümüzdeki çeyrek asır içinde bu senaryoların iç içe karışımıyla daha da artabilecek seçeneklerle Orta Doğu kaosundan çıkılmaya ve çözümler geliştirilmeye çalışılacaktır. Fakat daha da önemli olan Porto Alegre toplantılarıyla kendini belli eden halk emekçi sosyal tabanlı güçlerin senaryosunun Ütopya'sının nasıl geliştirileceğidir. Tarih hiçbir zaman tahakkümcü güçlerin tek taraflı iradesiyle belirlenmemiştir. Kalıcı belirlenmeyi toplumların komünal, demokratik duruşu sağlamıştır.